Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhabalar, iyi akşamlar Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Bugün iklim dostu kentler için ne yapılmalı sorusunu tartışmaya çalışacağız. Bu sorunun aslında yanıtlarından biri şöyle e, araştırdığım kadarıyla arabadan in bisiklete bin. Ya da farklı bir şekilde ifade edersek iklim değişikliğiyle mücadelede arabanızı bisikletle değiştirin. Ya da sloganlardan biri yine şu şekilde olmuş çevre için bisiklet. Ve sıra dışı iklim politikalarından biri de Fransa'dan gelmiş. Fransa'da arabasını satıp bisiklet alanı 4000 euro e, veriyormuş Fransa hükümeti. Bu da ilginç bir bilgiydi. Peki ben bu tabi bu sloganlara bakınca nedir bu bisiklet deyip konuyu konunun uzmanlarından biriyle... E, Henüz tanıştığım ama tanışmaktan çok memnun olduğum e, Sayın Aydan Çelik'le konuşacağım. Aydan Bey hoş geldiniz. Davetimi kabul ettiniz. Kırmadınız. <gülüyor> ettiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne demek? İyiyim. Sağ olun. E, şimdi ben çok kısa bir giriş yaptım. E, sözü size bırakacağım ama ilk sorum çok genel olacak. E, bu, bu girişten çıkardığım soru. Yani bisiklet nedir diye başlayacağım bir önce. Bisikletin tarihinden kısa bir şekilde bahsetmek mümkün olur mu? Bilemiyorum. E, ne düşünürsünüz bu soru hakkında? Evet, e, ya bisket nedir diye bir soru geldiğinde genellikle e, daha önceden yıllar el yazdığım sonra da bir kitap haline dönen Bisket manifestosundan eee satırlar okuyorum i̇şte, eşitliktir, özgürlüktür, kardeşliktir işte muhabbettir vesaire diye giden bir e, manifesto manifesto. Şimdi sizinle daha önceden aslında başka bir zaman daha önce bir program evet. yapalım diye konuşmuştuk ama maalesef bu deprem olunca program aksadı. Evet. Bisikleti birazcık da hani bu deprem felaketinin gölgesinde konuşuyoruz şu anda. Ama evet. bu bir taraftan da aslında daha önceki gündemimizden çok uzakta bir konu değil. Hani iklim dostu kentler için ne yapmalı diye bir şeyle başladık sizinle. Ee, aslında bir diğer belki de bununla da nasıl diyelim eş anlamlı bir kelime gibi düşünmek, tarih gibi düşünmek lazım herhalde. Yaşanabilir kentler. Değil mi? Yani şimdi bu depremden sonra bu yaşanabilir kentler e, şeyi kavramı hem bir metafor olarak hem de bir realite olarak karşımızda hakikaten 50.000 bin insanın hayatını kaybettiği en az bir felaketten söylüyoruz ve bu yaşanabilirlik burada iki anlamda da öne çıkıyor. Ben buna çok bisiklet. katılıyorum. Çok katılıyorum. Çok özür dilerim. Burada tabii tam da Antroposen yani programın adıyla da uyuyor. Çok güvensiz bir çağda yaşıyoruz esasında. Dolayısıyla evet. yaşanabilir kentler deyince galiba güvenliğin de sağlandığı yaşanabilir kentler evet. insan için çok önemli. Özellikle evet. deprem depremin gerçek olduğu coğrafyalarda. Çok özür dilerim böldüm bir an ama. Yok estağfurullah. Yani <gülüyor> bu bisketi bu mevzulara bağlamak tabii şey biraz dolaylı ve soyutlama yoluyla yapılıyormuş gibi görünüyor ama Hı. aslında tam olarak öyle değil. Yani şimdi birazcık tabii işin tarihinden çok kısa bahsedersek bisiklet aşağı yukarı 200 yıllık bir nesne 100, 100 yıldır da aktif olarak kullanılan bir şey bir nesne. Özellikle 19. yüzyılın sonlarında bir takım evrimleri geçirerek 19. yüzyılın sonlarına geldiğinde bugün kullandığımız bisiklete çok benzeyen ve böyle bir takım akrobatik yetenekler gerektirmeyen, çok hızlı öğrenilen, bu yüzden de ona zaten safety bike diyorlar o bisikletin o aşamasındaki modeline. Bugünkü bisiklete evet. çok benziyor. İşte iki tane üçgenden oluşan, adı üstünde iki tekerli, iki üçgen gövdeden oluşan, kolay inilip binden, yere kolay basabileceğiniz evet. bir bisiklet türü bu ve bu bir toplumsal dönüşümü de tetikliyor dünyada. Birkaç açıdan hem e, mobiliteyi, e, sınıflar arası ilişkileri, kadınları, toplumsal cinsiyeti e, bu, bu ve benzeri alanlarda büyük radikal dönüşümlere yol açıyor. Bu benim hani bir bisiklet sever ya da bir bisiklet romantiği olarak e, kondurduğum bir şey değil. Mesela işte büyük tarihçilerden Eric Hobsbawm'da o bir dizi kitabında <gülüyor> İmparatorluk çağı, sanayi çağı, devrim çağı vesaire evet, o seride evet, yani. Evet. Bunun altını çok çiziyor. Kendi e, otobiyografisinde de, tuhaf zamanlarda da bundan söylüyor. Hatta 1930'larda, İngiltere'de diyor İngiltere'yi tanımak için diyor en ideal araç bisikletti diyor. Yani hem diyor böyle yalıtmadan kendimizi diyor kapalı bir kutunun içinde hem de belli bir devinimle ve de kendi vücudunuzu taşıyarak kendi vücudunuza kendinizi taşıtarak bir keşif sürecinden söz ediyoruz. Sonra ikinci yıl savaşından sonra bisiklet bu pozisyonunu kaybediyor. Özellikle bu işte birazcık da Amerika'nın o büyük endüstriyel gelişmesini Avrupa'da sirayet etmesi ve giderek otomobilin bireysel otomobil kullanımı yaygınlaşması bisikleti geri plan ediyor. Ancak işte 70'lerden itibaren diyelim birazcık da bu Tarihlerde daha da artarak yakın tarihlerde otomobil merkezli ulaşımın bir sürdürülebilirlik ve sürdürebilirlik sorunu ortaya çıkıyor. Yani tek başına baktığınızda otomobil de devrimci bir nesne. Çok da böyle e, iş görüyor. O da bir bir sürü toplumsal hayatta dönüşüme ulaşıyor ama e, bunlar fazlalaşınca yer kalmıyor kimseye. Hatta yani e, şöyle düşünün ben şimdi İstanbul'da yaşıyorum. Akşam saatlerinde bu belediyenin trafik şeyine bakıyorum. Bir saatlik yolu beş, dakikada, şey, beş dakika, kilometreye bir saatte gidiyorsunuz. Yani ortalama yürüme hızından daha yavaş bir trafikten e, Ve Bütün otomobil reklamları da size hızlı gitmeyi, özgür gitmeyi vaat ediyor. Genelde de trafiğin olmadığı <gülüyor> böyle güzel pastoral lokasyonlarda <gülüyor> evet, evet. filmleri çekiyorlar. E, haliyle bisiklet dünyada bu manada yeniden keşfedildi. Bir tür rünesans yaşıyor aslında bakarsanız. Yani geçen yüzyılın başında 19. 20. yüzyılın başında 19. yüzyılın sonunda yaygınlaşmaya başlamıştı demiştik. Bir 50 yıllık diyelim kabaca bir e, şeyden sonra e, tetret devri diyelim ona da isterseniz. Ondan sonra yeniden bir alternatif olarak e, şey, hayata girmeye başladı. E, ve daha çok yurt dışında Avrupa ülkelerinde özellikle bir ulaşım ağı'nın bir parçası olarak, entegrasyonu olarak hayatta bir takım teşvik projeleriyle falan vesaire projelerle. Yazık, kusura bakmayın, kafamda anlık çok toparlayamıyorum cümlelerini. Yok yok yok. Çok net oldu aslında sorunun <gülüyor> Yani çok güzel bir. Yani bir, bir, şey bilinen oldu. bilinen bir şey. Birazcık da bilinenin tekrar ediyor olmanın şeyi. Hmm. Ee, yani yeniden bir aktör olarak hayatımıza girdi tamam. toparlayayım. Çok çok teşekkürler. Şimdi benim o zaman ikinci sorum yani aklımdaki soru şöyleydi. Ee, bisiklet sürdürülebilir bir ulaşım aracı olarak kabul edilebilir mi? Yani arabanın yerini alabilecek nitelikte mi ama buna zaten hani biraz değindik bu e, sıkışık trafiklerde sıkışık trafikte yani özellikle e, nüfusu artan kentler için önemli bir ulaşım aracı olabileceğini ben de düşünüyorum bu anlamda sürdürülebilir ve çok daha e, çevre dostu bir ulaşım aracı olabileceğini düşünüyorum. Peki bunu şimdi yaşadığımız bu felaketli aslında biraz birleştirecek olursak depremin yaşandığı yerlerde ya yani bu tür şehirlerde bisikleti kullanmanın ya da bu şehirleri tasarlarken bisiklete öncelik vermenin bir e, faydası olabilir mi? Yani bunun bir depremle depremin gerçek olduğu coğrafyalarla ilişkisi kurulabilir mi? Bu çok planladığımız şey. ama e, tam gündeme e, gündemde yer alabilecek bir şey. Şöyle, bu soruya birkaç yerden cevap verebilirim. Bir tanesi kapağını çizmekten de e, gurur duyduğum yani İnşaat Ya Resulullah kitabı Tanıl Boron editörlüğünde ki o kapağı biz üç boyutlu Hı. olarak da İstanbul tasının bir yerlerinde de yapmıştık böyle bir sanat eseri olarak. E, Ranta dayalı ve inşaata dayalı Şeyin, e, büyüme modelinin, ekonomik modelin hiçbir derde deva olmayacağını e, o kitaptaki çok değerli makaleler yoluyla zaten anlatmıştık. Çizimde bunların bir parçasıydı. E, i̇kincisi şu, ben e, yaklaşık 30 küsur yıldır İstanbul'un etrafında bisikletle dolaşıyorum. E, bisiklet, yani Ernes beyin bu Paris bir şenliktir dedi söylediği gibi e, ya da demin Hossam'ın söylediği gibi... E, Etrafı tanımak için çok uygun bir nesne. Yani ben bunu şunun için söylüyorum. Ee, İstanbul'un köylerini mesela çok az bilinir. Ee, şimdilerde daha biliniyor tabii ama. İstanbul'un köylerini e, tanımak için, İstanbul'un coğrafyasını, topografyasını tanımak için en ideal şey. E, nesnenin bisiklet olduğunu halen düşünüyorum. Bir, belki yürümek bundan daha ağır bir, en az bisiklet kadar açık tutar ama... O da tabii uzak mesafelere gitmeye çok müsait bir nesne değil. Eee yöntem değil daha doğrusu. Ama bisiklet ben işte İstanbul bisiklet rehberi de yazdım yaklaşık bir 5-6 yıl evvel. orada da bunu söylüyorum ve oralardaki rehber yazınca da tabii de odaklı işte kitap odaklı bir uzun turlar yaptım. Ve e, şehrin kuzeyini, hani bugün kuzey projeleri diyoruz ya, hepimizin altıncısı, evet, evet. işte 3. Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, o kuzey otoyolları vesaire. Kuzey imanları otoyolu, evet. Evet, evet. Onun yarattığı iki tane aslında. Genelde bir tane diye bilmiyor ama bir tanesi bizim çok eskiden bir olarak kullandığımız İstanbul 40'lar yolu yoldur. O genişletildi. Hı. O parasız. Bir de ayrıca bir şey yolu var. Evet. Yani şeye kadar o Kırklar Eyalı yolu şeye kadar gençletildi Elbasan yok Elbasan değil çatalca mı o köyü hemen Nesim Vakfı'nın biraz kuzeyinden geçen neyse bunun yarattığı ekolojik eko, tahribatı birebir gözleme şansım oldu ve oralardaki boş alanların hem şehrin işte zaten malum kuzey, İstanbul'un kuzeyi, şehrin aslında hem temiz akciğer şeyleri hem de su kaynakları yani İstanbul içinde su olan bir şey değil sürekli dışarıdan su getirilmiş tarihi boyunca malumuz bunların nasıl tehdit altında gördüğünü okuyabiliyorsunuz bisiklete bindiğinizde bir diğeri de deprem bölgesine geleyim toparlamak için daha önceden kısmen bakmıştım ama depremden sonra birazcık daha bakındım dünyada bu bisiklet kullanımı ve deprem ve deprem sonrasındaki yerine dair e, Meksika çok ilginç bir örnek orada. Bu sıra zaten bu deprem vesilesiyle o Meksika işte gelen kurtarma ekibinin köpeğinin ölümü, heykeli de dikili öldüm evet, evet, evet. Proteo sanıyorum adı. E, ekibin başarısı vesaire filan biliyorduk ama bir taraftan da Meksika'nın kendi içindeki deprem deneyimi de çok öğretici. Ve O öğretici deneyim içinde bu Meksika deneyiminden hareket ederek e, bizim Türkiye'de bu depremde bisikletli destek ekiplerine dair bir yazı. Ona bağlayacaktım yazı. Henüz yazamadım maalesef. Hmm. Ee, şöyle bir şey bu. bisiklet destek diye işte bisiklet destek e, ekibi. Bu genellikle İzmir kökenli arkadaşlar. İzmir'den yola çıkıp deprem bölgesine gittiler ve römorklu bisikletleriyle çeşitli tipte bisikletlerle işte bu dört tekerli araçların geçemediği ya da işte yakıt olmadığı için çalışamadığı ya da verimli çalışamadığı yerlerde çok işe yaradıklarını biliyorum. Özellikle lojistik konusunda, işte ulaşılamayan köyler konusunda ve e, bu deneyimde, yani bu son deneyimde de, e, ilaç, daha önce, çünkü bir de İzmir depreminde de benzer bir şey yapmışlardı. E, özellikle ilaç taşımak konusunda e, öncelikle ilaçlar. Yani bu BİSİ destek ekibi Bölgede e, arkasına römorklar konularak depolardan ilaç taşıyarak ihtiyaç Hı. olanlara e, çok iş gördüğünü biliyoruz. Ya yani bu iki teker tabi e, çok 50 santimlik bisikletin gidonunu sığıyorsa zaten oradan geçebiliyor bisiklet. E, Herkese motosiklet de bu avantajı sahip ama işte her zaman yakıt bulamıyor, bilmem ne bulamıyor. Dolayısıyla kas gücüyle çalışan çok verimli bir alet olduğu için insanın yürüme hızının 5-6 katı bir verimi var bisikletin. Ee, çok işe yaradığını biliyorum. Bunu T24'te daha detaylı anlatacağım. Birazcık da işte Meksika örneğini de vereceğim. Çünkü Meksika'da da e, geçen gün, geçen pazar T24 haftalıkta Esra Akkemci'nin çok güzel bir Meksika deneyimini anlatan, e, Meksika'daki depremlerle beraber Meksika'daki toplumsal ve politik dönüşümü de anlatan bir makalesi çıktı. O makaleyi de referans yaparak e, şey yapacağım, bir yazı kalemi alacağım. Orada benim de vereceğim bir takım linkler olacak. O şeyin nasıl bir sivil örgütlenmeye dönüştü ve nasıl efektif hale geldiğine dair yazı girişimi olacak. Peki o zaman ben şimdi diğer soruya geçeceğim. Aklımdaki diğer soruya. Bunu daha önceden de aslında konuşmuştuk. Cumhuriyet öncesi ve sonrası ülkemizdeki bisiklet anlayışı nasıl değişti diye merak ediyorum. Yani bu soruyu sorma ne dedim? Türkiye'de 1923 yılında Bisiklet Federasyonu kuruluyor benim araştırdığım kadarıyla. Peki bundan sonra ne oluyor? Muh muhakkak olumlu gelişmeleri olmalı. Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemde ülkemizdeki bisiklet anlayışını özetlemek mümkün olabilir mi kısaca? Şöyle, e, söylediğiniz gibi 1923 hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem de Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 100, 100. yılı. İkisi de 1923 yılında kurulu birkaç ay arayla. Hı hı. Ve e, Cumhuriyet öncesi tabi meşrutiyetten başlarak hatta Sultan Abdülhamit devrinde de öncüllerini görebildiğimiz bir, bir bisiklet şeyi var, geçmişi var Türkiye'nin. Hatta bizim TRT'de çektiğimiz belgesel var Velocityet ile 1900'lerin 1890'ların sonu, yani Abdülhamit dönemi. Sonra Meşrutiyet döneminde bir canlanma var. Hatta kadınlar falan da biniyor. Sonra da Cumhuriyet'e geliyoruz. Cumhuriyette de bir canlanma var. Şimdi Türkiye'nin bisiklet kültürü hem sportif manada hem de gündelik hayatı kültürel manada ki bunlar birbirleriyle ilişkili şeyler. Yani mesela dünyada Kolombiyalı bisikletçi sporcu yani anlamında bir e, fenomen mefhum vardır. E çünkü Kolombiya'da zaten çok bisiklet edilir. O yüzden de çok dünya çapında büyük bisikletçiler çıkarır Kolombiya. Bizde de hem dediğim gibi spor hem de kültürel manada hep inişli çıkışlı bir tür Sisyphos efsanesi gibi maalesef. E, Cumhuriyet'in ilk yıllarında bu e, yüz nesne Yüz sene yüzlerse şeyinde de bunu anlatmaya çalıştım projede web sitesinde de var Yiğit Akın'ın e, iletişimden çıkan Gürbüz Evlatlar kitabından da bir alıntı yaptım. Cumhuriyet'in ilk yıllarında özellikle bisiklet, atletizm, işte kampçılık vesaire bu tür sporlar e, yararlı spor kategorisinde Cumhuriyet eliti tarafından değerlendiriliyor ve e, futbol gibi şeylere çok yüz verilmiyor o sıralar birazcık hani devletin ötelediği bir şey. Öbürü ise işte cumhuriyete e, sıhhatli, güçlü her zaman işe yarayabilir. işte sağlam beden sağlam vücut e, sağlam kafa diyelim şeyinde e, formasyonuna sahip kuşakları yetiştirme e, hedefinde bisiklete de özel bir önem atfediyor. Bu da tabii yansıyor şeye şöyle biz 1924'te Cumhuriyet'in birinci yaşında, 1924 Paris Olimpiyatları'na ki bu sene işte onun yüzüncü yılı vesilesi 2024'te yine Paris'te yapılacak. Hemencecik bisikletçi gönderiyoruz. Yani genç Cumhuriyet hemen bisiklet takımı gönderiyor. Bu meşhur Cavit Çavun olduğu ve işte kardeşinin filan da olduğu Galip Çavun bir ekip. Onlar yarışamıyorlar. Paris'ten bisiklet alırız diyorlar ama alamıyorlar, yarışamıyorlar falan. Sonra 28 Amsterdam'a gönderiyoruz. 32 şey, Los Angeles çok uzak. Zaten büyük ekonomik kriz var. O yüzden gidilemiyor. Ama 36 Berlin'e, meşhur işte gövde gösterisi yaptığına gidiyoruz. Ve tarihimizdeki en büyük bisiklet başarısını orada elde ediyoruz. Talat Tunçakki, ben kendisine tanışma şerefine nail oldum. 101 yaşındaydı. Dünyanın yaşayan en yaşlı olimpik sporcusuydu. Bir yıl sonra da hayatını kaybetti. Orada olimpiyat yedincisi oluyor. En iyi derecemizdir bizim Türkiye bisiklet tarihinde. Aynı yıllarda Baktığımızda hem dergilerde hem yayınlarda hem de işte aile albümlerinde çok sayıda bisiklete binen kadın erkekli gruplar görüyoruz. Biz geçenlerde halen de devam ediyor. Büyükada'da Adalar Müzesi'nde bir bisiklet sergisi açtık. Orada da epeyce bir o yıllara dair kaynak bulmak mümkün meraklısı hani gidip görebilir. Ee, ancak bu inişli çıkışlı bir süreç. Ee, 50'lerde pek bir şey yok ama 60'larda yeniden bir altın kuşak geliyor. Ama 80'lerden itibaren Türkiye'de bisiklet kültürü özellikle sportif manada ve şehirlerde kullanım manasında çok büyük bir inişe geçiyor. Bu iniş yaklaşık en az 20 yıl kadar sürdü. Şimdi 2000'lerle beraber bir dizi başka faktörle devreye girmesiyle bisiklet yeniden hayata girmiş görünüyor. Bunda bir sürü şey var işte. Hem bu şehirlerin yaşanabilirlik meselesi, ekolojik duyarlılığın artması vesaire. Hem de e, nedir adı? internet vesaire gibi şeylerin iletişim kanallarının gelişmesi de bir pay sahibi burada ee, Cumhuriyet demişken tekrar atladığım bir şey olmasın orada mesela Talat Tunçak'tan söz önce Ankara'lı Talat'tır Talat Tunçak'ın şeyi. Siz de Ankara'dan söz ettiniz ya. Evet evet. evet, yani evet. Cumhuriyetin, Cumhuriyet'in ilk e, şeyi e, genellikle çoğu Ankara'dır. Muhafız gücü takımı da zaten hani orada çok başarılıdır. Ee, ve ben Ankara mesela çok şaşırırım Ankara'ya. Ee, birazcık da lise okumuşluğum var, biraz bilirim Ankara'yı. Ee, büyük öğrenci evi diyor Tanıl Bora. Ankara'da bir kilometre bisiklet yolunun olmaması bu son yönetime kadar, Mansur Yavaş yönetimine kadar çok inanılmaz şaşırtıcı bir şey. Yani Eskişehir yolunu, o koca yolu yapıyorsunuz, kendilerine bir bisiklet yolu yapmayı düşünsenize o hat üstüne kaç tane üniversite var yani ve bir üniversite evet, öğrenci evet. için olabilecek en anlamlı şey hem ucuz hem şey Dürürlüğe işte bileyim. sportif bedeninize de bakıyorsunuz evet, evet. hem Dürürlüğe efektif bileyim. bir yokuşlu da değil yani hani topografya engel olsa öyle bir şey diyor ki bisiklete bindikçe zaten vücudunuz kendini topluyor yani artık siz bir, bir süre sonra hani ben 56 yaşındayım yokuş arıyorum mesela çıkmak için öyle bir şeydir yani Bindikçe vücudunuz kendini bulur ve yokuşta sorun olmaz ama ulaşımda tabii ki daha çok bir şey tercih ediyoruz. Kaldı ki dünyada elektrikli bisiklet diye bir mefhum var artık. Elektrikli mopedle karıştırmamak lazım. Yani siz pedal çevirdiğinizde ona destek veren bir pedal asist dedikleri franklerin bir sistem bu. Gerçek elektrikli bisiklet öyle bir şey. Çünkü karbon ayak izni de çok büyütmeden hareketi hedefleyen bir sistem bu. Öbürü bu skuturlar gibi olanlar büyük karbon ayak izi bırakıyor maalesef. Çünkü tabii o, tabii, bu iklim krizinde, iklim krizinde önemli bir kıstas. Tabii çok çok çok şey. O yüzden hani yine pedal çeviriyorsunuz. Sadece zorlandığınız yerde size destek veren bir sistem. E elektrikli bisiklet. Pedelekt diyorlar buna. Pedal asist diyorlar. Böyle bir şey. Ya yani Ankara için bu motoda düşmeden geçemeyeceğim. Çok iyi oldu. Çünkü bizim biraz coğrafyamız da elektrikli bisiklete uygun esasında. Belli yerler... Ee, yokuş Tepe e, ama dediğiniz gibi Eskişehir yolu Ankara'nın en düz dümdüz yollarından bir tanesi hani şey bile yok, hani viraj ya da herhangi döneceğiniz evet. bir yok dümdüz gidebileceğiniz evet. bir yer ve üzerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Bilkent Hacettepe'nin Beytepe kampüsü birçok üniversite var ve çok öğrenciyi istihdam ediyor bu üniversiteler çok haklısınız. Çok teşekkürler bu soru için. Şimdi siz soru sırasında bahsettiniz. Ben de not almıştım. Yeni bir projede siz de yer aldınız diye aslında bunu soracaktım. Projenin ismi 100 sene 100 nesne. Biraz bu projeden bahsetsek e, bisiklet bu projede neden 100 seçilmiş nesneden biri oldu? Evet ya bu çok güzel bir proje. Çok e, ben de parçası olmaktan büyük memnuniyet duydum. E, çok güzel maddeler var hakikaten. Yani mesela siyah önlük var. Çok evet. yazdı. Web sitesi de evet. çok güzeldi çok güzel de bir hissiz hakikaten yapan arkadaşlar da böyle ellerine sağlık. Ee, kitap kitapta olacak inşallah bir aksilik olmazsa. Ee, yani bana teklif edildi B, B maddesinde biz sen yazar mısın? Kaldı ki yıllar önce açık da işte 25. kitabına da bisiklet maddesi yazmıştım. Yani hoş bir şey tabii yani işte böyle bu transkriptedik çalışmalarda. Bisiklet tabii şey e, sevilen, çekici bir nesne yani insanlığın en faydalı. Yani düşünseniz de e, şey bile Steve Jobs bile Apple şeyini yaparken işte bu dünyada harcadığı enerjiyle aldığı sonuç arasındaki en yüksek oranın akbaba olduğunu anlatıyor bir konuşmasında. İkincisi de insan, bisket kullanan insan diyor. Yani bir şey harcıyorsunuz, kendi kas gücümüzle ve aldığımız sonuç oran olarak işte bir akbabaya yakınmış. Yani öyle bir karşılaştırma vardı. Çok işte ne diyeyim BBC'nin son 200'ünü en sevilen mesnesi anketlerinde açık ara liste başı geliyor. Yani bir de şu var, e, biz bisikletçiler hep şunu söyleriz, bisiklet bir muhabbet nesnesidir. Yani bunu ta ilk bisikletler İstanbul'a geldiğinde Ahmet Rasim'in büyük İstanbul yazarının, işte bisikete binenlerin işte bir sohbet ehli olduğuna, dair şeylerinden tutuldu. dünyadaki bisiklet şeylerine kadar, oluşumlarına kadar. Kaldı ki bisiklet yarışlarında bile ki rekabet acımasızdır, orada bile rakipler birbirlerine, Desteklerler belli bir eşiğe kadar çünkü rüzgar ve yer sürtünmesini minimize etmek için dayanışırlar ama işte son metrelere geldiklerinde de herkes kendi hesabına bakar ama orada bile bir dayanışma vardır. Oysa diğer ulaşım araçlarında herkes bir diğerinin rakibidir. Çok güzel bir karikatür hatırlıyorum ben. Bir araba şey ormanında her arabaların içinden çıkan düşünce balonları herkes aynı şeyi düşünüyor. Şunlar olmasaydı şimdi çoktan eve varmıştım diye. Herkes diğerini kendisine bir engel olarak tanımlıyor. Oysa bisiklet böyle bir şeydi. Bisiklet bir dayanışmanın unuttuğumuz şeylerden biri olarak bir dayanışma unuttumuz derken tabii yer yer aklımıza göre geliyor ve o refleksimizin çok güçlü olduğunu görüyoruz. Yani otomobil tabii ki e, Birebir yerini alsın, otomobil, katsın falan gibi saçma cümle kurmuyorum yani. O da şey. Ama yani bir bardak süt içmek için inek beslemede gerek var mı bilmiyorum doğrusu. Yani hani kiralama sistemleri olabilir. Hani dünyada çok efektif kiralama sistemleri var. Bak, Türkiye'de de var ama henüz yaygın olmadığı için rentable değil sanıyorum. O yüzden de pahalı. Ama hakikaten bireysel otomobil sahibi olmak bugün çok meşakkatli bir şey baktığınızda yani. Anlamda anlamda, çok, evet, evet, evet, çok, evet. çok anlamda, çok meşakkatli. Birçok anlamda. Çok haklısınız. Ama işte iyi bir toplu taşım sistemi kurulsa, şey kurulsa, yani birçok insanda işte aklın yolu bir tabii tabii, ona o, o yönelir, o, o yönelir bir ya da... Gerekli bir şey. Evet, mobi, mobil ulaşıma yönelir. Zaten başka yolu yok. Yani size söyleyeyim şimdi İstanbul... Ee, rehberleri genellikle şeydir işte şehrin tarihi yarımada Boğaziçi, hı hı. Kadıköy, Pera filan buraları anlatır. Genellikle köyler yoktur orada. Mesela. İstanbul hı. aslında köyleriyle var olan bir yerdir. Böyle bir kuşak sarar İstanbul'u kuzeyden. Ee, coğrafyayı tanımak, İstanbul için konuşuyorum şu anda. Küçücük bir dikdörtgendir İstanbul'u ve artık bitmiştir. Yani işte güneyden geçen E5, onun kuzeyinden geçen Temot yolu ve en kuzeyde Karadeniz kıyısına paralel gider e, kuzey otoyollarını düşününce artık geriye hem her anlamda yani hem hani yaşanabilir kentleri hem metafor hem realite olarak konuştuk ya bu yollarla ilgili de e, hem metafor hem bir realite olarak yolun sonuna geldik diyebiliriz İstanbul'da ötesi yok yani şimdi bu yeni deprem şeyiyle beraber gündemiyle beraber zaten tehdit altında olan bu İstanbul'un kuzeyi hattı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bir buçuk milyon konuttan söz ediyor. E bu nereye yapılacak diye sorduğunuzda hakikaten İstanbul'un kuzeye geliyor benim aklıma ki bu dehşet ve cipsi. İstanbul kuzeyi mutlaka korunması lazım. Yani şöyle düşünün biz Belgrad Ormanı diyoruz. Niye diyoruz? İşte kanlı Belgrad Seferi'ne getirdiği Sırplar'ın yerleştirildiği köy. Ama 200 yıl sonra e, kente su kaynakları var orada işte bir takım bentlerde su biriktiriliyor. Şehre kemerlerle, küntlerle taşınıyor. O su kaynakları kirlenir diye köy boşaltılıyor. Yani Belgrad köyü boşaltılıyor. Mesela orada halen Belgrad romanlarında o köyden kalma bir şapel kalıntısı vardı. Bir yerleşim vardı. 200 yıldır olası yok artık. Erken bir ekolojik uyanış aslında. Yani İstanbul kuzeni hiç dokunulmamış tarihi boyunca. Yani Bugün onaya da dokunmak artık... Yani haritaya bakınca zaten anlıyorsunuz. Yani bu şeyden başlayan işte... Avrupa yakası için konuşayım. Rumeli Feneri'nden başlayan işte Demirciköy, Kilios, Deniz kıyısı tarif ediyorum. İşte ta Burgaz, Köstence vesaire oralara giden bir yeşil kuşak aslında İstanbul'un kuzeyinde. Evet, evet, yani evet, onun doğru. bir parçası, o Yarımada'nın bir parçası ve dokunulmaması lazım. Kabaca böyle tarif edebilirim. Çok teşekkür ederim programın sonuna geldik gibi. Ben de şey notunu düşüneceğim İstanbul için. Yani yaklaşık 20 milyona yakın insanın yaşadığı bir coğrafya dar acık bir yere bu kadar insanı sokunca bir şeyleri korumaya kalktığınızda da çok zorlanacağımızı düşünüyorum. Ben hiç e, bu yapılan düzenlemelerin çok realistik olduğunu da düşünmüyorum. Özellikle işte Belgrad ormanları, su kaynakları bunların hepsi yavaş yavaş gidecek Bu şehrin bir şekilde nüfusunun dengelenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok çok yoğun bir, yani çok acayip bir yer. Yani ben uçakla geldiğim zaman tepeden baktığımda İstanbul'a antroposen dediğim dönemin ne demek olduğunu görebiliyorum. Şehrin belediyenin raporlarından araştırmıştım. Gördüğüm kadarıyla yeşil alan oranı bütün şehir yüz ölçümüne göre %11 gibi bir şey. Her yer beton. Endişeyle yaklaşıyorum. İstanbul'a ama ummuyorum. umuyorum hani düzelir diyorum artık hani ciddi ciddi, ciddi bir zarar verilmiş ya. Hiç olacak iş değil yani. %11 de muhtemelen işte bu kuzeydeki ormanları falan. Şey evet için. evet yani şehirde ağaç, şehirde da. ağacın olmadığı bir şehir düşünemiyorum. Böyle bir metropol, böylesi bir kadim yer tarihiyle, her şeyle bu kadar önemli bir yer ama çok üzücü. Yani işte burada dediğim gibi sürdürülebilir, yaşanabilir kentler, paradigmayı değiştirmek lazım. Kesinlikle Artık çok yani. çok ben Dünya çok dünya bunu. İstafan Kenzer'in çok güzel bir lafı var. Dünya Tanrıs'ın Türkiye muhabiri. Sanıyorum onun lafı. Yıllar önce Türkiye'de görev yaparken siz Türkler İstanbul'u fethetmişsiniz ama daha yerleşememişsiniz diyordu. İyi bir tarif olduğunu düşünüyorum. Hmm. Yani. Çok çok acayip doğru bir tarif olmuş. Çok teşekkürler. Hiçlik olmayın. Vakit ayırdınız. Estağfurullah Açık radyoda sevgiler, ee, sevgili hmm. eski ee, Yuvan, kafam biraz evet. dağınık olduk. Hatı, hatırlatalım bence dinleyicilerimize de, ee, şeytan arabasıydı galiba programın. Evet evet şeytan arabası, şeytan arabası spotta da e, sevgili Esra Hanım koyduğu kayıtlar duruyor olmalı. Peki çok teşekkürler, antroposan sohbetlerin bugün sonuna geldik. Konuğum Aydan Çelik'ti, bisiklet üzerine, sürdürülebilir kentler üzerine konuştuk. Ee, yaşadığımız felaketle de aslında bisikleti biraz bağdaştırmaya çalıştık. Kurulacak yeni kentler adına. Evet programın sonuna geldik. Ben iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.